Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz. Merhabalar. Temam Akvu tarafından hazırlamış sunumdan bir Yeşil Dalga programında da sizlerle birlikteyiz. Ee, bu haftaki dinleyici, dinleyicimiz, destekçimiz Kürşat Cire'ye de teşekkür ediyoruz. Eee bu hafta Özlem'le birlikteyiz yine. Çevre politikalarımızdan Özlem'le birlikte sunacağız programımızı. Merhaba. Merhabalar. Konuğumuz da telefonla yine bağlanacağız. Ekosistem Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Eko Dost Başkanı Bahattin Sürücü. Birazdan bağlanacağız ve Bahattin Bey'le hem derneği biraz tanıyacağız Eko Dost'u hem de Büyük Menderes Deltası'nda, Havzası'nda yaptıkları çalışmaları ve bölgenin durumunu konuşacağız. Diğer çalışmalarını da konuşacağız. Vaktimiz kalırsa. Ama yine her hafta olduğu gibi öne çıkan e, çevre haberlerimizle e, başlayalım programımıza. İlk haber Almanya'dan. E, hep e, Almanya'yı e, nükleer enerji konusunda örnek gösteriyoruz kendimize. Yine örnek almamız gereken bir adım daha attı Almanya. Bir reaktörünü daha kapattı. E, Baviyara bölgesinde e, hatta Baviyara'da üretilen elektriğin e, altıda birini e, üreten e, reaktörünü e, kapatmış durumda. 2011'den sonra Almanya'da kapatılan reaktör bulunmuyordu ve bu reaktörünü bir daha çalışmamak üzere kapatmış durumda Almanya. Dediğimiz gibi nükleer konusunda. Aynen öyle. Zaten evet. özellikle Fukushima'da yaşanan felaketten sonra Almanya bütün nükleer reaktörlerini durdurup aslında bir hani enerji devrimi dediğimiz başka bir... ...yola da girmek için önemli adımlar attı. Bu adımların aslında devamı, bu sürecin devamı bir parçası olarak da görebiliriz. Herhalde de devamı evet, gelecektir. 2022'nin sonuna kadar Baviera'da yine bulunan diğer üç nükleer santraliyle kapatılması bekleniyor. Sonuçta bir uzun vadeli programlarını hazırlamış durumdalar gözükken ama ve bunu da e, adım adım uyguluyorlar. Aynen öyle. Ee, i̇yi haber kötü haber bu aslında şimdi diyoruz e, benim şimdi bir gündemde bir haber daha var bu da trajikomik komik haber olarak belki e, sunabiliriz. E, hatırlarsanız İzmir Gazi Emir'deki e, bir kurşun fabrikasının nükleer nükleer bulaşıklı e, atıklarının bulunmasıyla ile ilgili bir soruşturma başlamıştı. Ee, Yeşil Gazete'nin verdiği habere göre de bu e, soruşturmadan sonra işte açılan davayla e, davada e, bu konu gündeme gelmişti. Ve e, bu nükleer bulaşıklı atıkların e, sebe sebepleri ya da e, sebep olan insanlarla ilgili bir e, mahkemeydi, davaydı bu. Ve e, dava sonuçlandı. Kararın gerekçesi de e, şöyle, Çevre Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü kurşun fabrikasına... 15 Ocak 2004 tarihinde e, ara depolama lisansı vermiş. Bu tarih itibariyle de suçun son bulduğu e, söyleniyor. Yani hani 2004 yılından önce de ceza yasasında çevre kirletme suçu olmadığı için e, bu e, Gazemir'deki nükleer bulaşıklı atıklarla ilgili bir suçlu bulunamamış e, durumda. E, zaten... Davayı başından bir takip eden çevre avukatı e, Ar Arif Ali Cang'ı da e, bu trajikomik meselenin komik taraflarıyla ilgili de bir değerlendirme yapmış. Yani bu e, insanların yani canlıların insanların hayatını tehlikeye so sokan e, lisanslı atık depolaması suç değil midir? Yani nasıl bir e, suçlu e, bulunamaz ya da o atık e, oraya bırakılmış halde hala... Işıyan bir atık olarak orada duruyor Bununla ilgili bir şey yapılmayacak mı Gibi sorular havada kalmış durumda Ama nükleer bulaşıklı bu atıkla ilgili bir suçlu bulunamadı Böyle bir durum var Hala bir nükleer santralimiz yok ama nükleer atığımız var ülkemizde Hala çözemediğimiz Hala çözemediğimiz aynen öyle onun dışında belki e, bir önceki programda Enerji e, Ekoloji e, Ekonomi Ekoloji, ekoloji programında e, konuk e, Greenpeace e, Akdeniz'den İbrahim çiftçiydi. E, ve yeni raporları Enerji Devrimi raporlarıyla ilgili e, konuştu, raporlarından yeni çıkan raporlarından bahsetti. Sürdürülebilir Türkiye'nin sürdürülebilir enerji görünümünü anlatan bir rapor ve ee, ...rapora göre benimsenen... E, ...raporda sunulan... Benim, e, ...senaryolar benimsenirse... ...aslında Türkiye'nin... E, ...yeni bir kömürlü termik santrale de ihtiyacı olmadığı... ...herhangi bir nükleer santrale de ihtiyacı olmadığını... ...çok açıkça ve gerçekçi bir şekilde... E, ...ortaya Tabii, koyuyor. Yani, e, evet. Biliyorsun bu doğa koruma örgütleri... ...ya da e, diğer işte... ...başka sivil toplum örgütleri... ...genel olarak bu enerji konusunda... ...işte gerçekçi e, bulun... Yani önerileri ve senaryoları ve itirazları... ...gerçekçi bulunmadığı için eleştiriliyordu ama e, Greenpeace'in bu raporu e, gerçekten de hem istihdamla ilgili verileri açısından hem e, yenilenebilir enerjinin e, maliyetlerinin düşmesi açısından ortaya koyduğu hani öngörülerle ve buna bunlara e, paralel senaryolarla da e, aslında Türkiye'nin önümüzdeki dönemde herhangi bir kömürlü termik santrale de nükleer santrale ihtiyacı olmadığını açıkça gösteriyor. Evet şimdi hemen konumuza bağlanabiliriz. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, e, kısaca Ekodost Başkanı Bahattin Sürücü ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Bahattin Bey. Hoş bulduk efendim. Ee, Bahattin Bey şimdi e, demin de radyon başında da söyledik hani sizle e, Büyük Menderes Deltası'nı, havzayı konuşacak ama önce bir e, derneğinizi ve sizi tanımakla başlayalım. Yani Ekodost e, işte Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği ne zaman kuruldu? Neden böyle bir dernek kuruldu? Kısaca bunu alalım, sonra da Büyük Menderes'e geçeriz. Evet, biz Esra Hanım 2004 yılında Kuşadası'nda kurulduk. Kuşadası'nda kurulmamıza rağmen bütün Aydın bölgesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Genellikle ormanlar, kıyılar ve sulak alanlar gibi insan ve tüm diğer canlılar için yaşamsal önemli olan ekosistemlerin, bitki ve hayvan çeşitlerinin korunmasını amaçlayan çalışmalar yapıyoruz. Farkındalık yaratıyoruz. Aynı zamanda tarihin ve kültürün korunmasına ve tanıtılmasına ve araştırmalar ve projeler geliştiriyoruz. Evet yani birbirini aslında destekleyen aynı zamanda doğa dediğimiz zaman insan da bunun bir parçası. Doğal, evet. tarihi, değerlerimizle ilgili çok değerli çalışmalarınız oluyor. Büyük Menderes'e gelecek olursak, şimdi sizin anladığımız kadarıyla özlemle şey araştırdık. Şimdi, Büyük Menderes Deltası, Milli Parkı. E, ...data çalışmalarınız var ve Büyük Menderes Havza'nın tümüne yönelik de e, hani bir takım tespitleriniz ve yani. çalışmalarınız var mı? Nasıl, e, neler yürüttünüz bu alanlarda? Tabii o konuda da e, birçok çalışmamız var. Özellikle Büyük Menderes Nehri, Ege için ve e, yaklaşık Havza'da yaşayan 2,5 milyon insan için çok önemli bir alan. E, burada da proje veriyoruz. Öncelikle biraz tanıtmak gerekirse... Tabii. Büyük Menderes Nehri Afyon dinar binlerce sınırmandan başlayan su çıkan levkinde kırıl pırıl bir şekilde doğuyor ve oradan 584 kilometre boyunca kıvrıla kıvrıla e, sizin de bildiğiniz gibi Büyük Menderes Milli Park deltası Milli Parkı'nın sınırları içerisinden Ege'demize dökülüyor. İşte bu geçmiş olduğu halde yüzyıllardır bereket getiriyor. Antik dönemden günümüze kadar Büyük Menderes'in çevresinde Birçok uygarlıklar gelişmiş. Ege'nin en zengin antik kentleri hep burada kurulmuş. Bunlar Millet, Priyamin, Muyuz, Magnesi, Herakli gibi dönemin liman kentleri bunlar. Ama günümüzde hepsi artık karada kalmış. Büyük Menderes'in getirdiği alüvyonlara deniz dolmuş. Bu antik kentlerin hepsi günümüzde karada. Geçtiği yerlere Uygarlıklar Vadisi adı verilmiş. Kıvrula kıvrula aktığı için... Antik dönemde de ismi meandros olarak geç, geçmektedir. Hatta birçok antik kentin sütunlarına bakarsanız bu meandr motifleri vardır. Ee, hatta bunun küçük bir hikayesi bile var bu Menderes'in. Antik dönemde millet antik kentini bilirsiniz. Evet. E, Dilimde. Evet. E, hemen Büyük Menderes'in yeri yanından geçer bunun. İşte antik dönemde bulunmuş olduğu bu millet antik kentinin e, bölgesine e, yaşayanlar tarafından tanrısallaştırılmış Adı Tanrım meandrosu olarak yani nehir tanrısı denmiş. Sonra coşkuyla akan musullarıyla taşkınlar yaparak her tarafı sular içinde bıraktığı ve taraları balış içinde kalman büyük zararlar olmuş. Hem ürünleri hem hayvanları yok olan milletler büyük zarar görmüş. Ve açlıkla karşı karşıya kalmışlar. ve kişinin de düşünürken akıllara nehir tanrısı Neandros'u davet etmek gelmiş. Öyle de yapmışlar. Böyle bir şey o güne kadar hiç yapılmamış. Ancak işte akıl ve özgü düşüncenin ön plan çıktığı bu yurukta normal görünmüş. Dava sonucunda milletler haklı görülmüş kısacası. Hı. Zararların ödenmesi için birim Apollon tapınındaki rahipler Tanrı Meandosuz'una büyük bir e, para vermişler milletlere. Böyle de bir antik hikayesi var. Hı hı. Antik çağdan beri hukuk mücadelesi e, demek ki önemli bir <gülüyor> yer tutuyor aslında. Çok ee, güzel bir e, hikayemiş. E, e, 20, son 25 yıl içerisinde inanılmaz müdahaleler yapılmış. Sanayi, gelişen sanayileşme, çoğalan nüfusla birlikte kentleşme, tarımsal etkenlerle bu gelişme fatrası artık ağır bir şekilde ödenmeye başlamış. Suçukandan pırıl pırıl doğan sular Ege denizine yaklaştı artık rengini siyaha doğru çevirmiş. Özellikle son yıllarda Uşak Deri Sanayi, Denizli, Aydın organize Sanayi'nin kimyasal atıkları Geçmiş olduğu bu iki buçuk milyon nüfusun barındığı yerleşim alanlarının evsel atıkları, bütün havzadaki nehir ekosistemindeki balık ve bitki türlerinin azalmasına, tarımsal üretimde büyük düşüşlere, e, kıyı balıkçılığının gerilemesine, özellikle göl kirlikleri, Azap ve Vafa gölleri vardır hemen yanı başında ve büyük mendereslerden beslenir bunlar. Son yıllarda inanılmaz kirliklere neden olmaktadır. E, kirlik sadece evsel benzinli kirlikten değil tabi. E, biliyorsunuz Büyük Menderes'in etrafı tamamen tarımsal araziler vardır. Bu tarımda artık son yıllarda daha da çoğalan kimyasallar çok etkilenmektedir. E, işte, e, zaten geçtiğimiz aylarda da Aydın Tayyip bu konuda bir araştırma yaptı. Özellikle Aydın bölgesinde Menderes kıyısında yaşayan insanların kanser vakalarında çok önemli artışlar olduğunu bildirdi. Peki Bahattin Bey e, bir, bir soru sormak istiyorum. Bu Menderes boyunca yani Menderes Afyon'dan başladığını söylediniz ve Ege evet. Denizi'ne kadar kıvrılarak devam ediyor. Ee, farklı illerden, farklı yerleşim yerlerinden geçerek e, denize varıyor. Bu evet. süreç boyunca e, nerede ne kadar kirlendiğine dair e, akademik yani bilimsel çalışma yürüten e, üniversiteler e, ya da araştırma kuruluşları var mı? Sizin de dernek olarak iş birliği içinde bulunduğunuz. Biz yaklaşık 2008'den bu yana o bölgede bir proje yürütüyoruz. Öncelikle bu proje Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile birlikte yapmıştık. BAFA'ya su Ege'ye bereket projesi. Özellikle BAFA odaklıydı ama bütün kirliliğin yukarı havzadan geldiği için daha sonra dört sivil toplum örgütü birleşerek Yaşayan Nehirler Yaşayan Ege diye bir proje gerçekleştirdik. Ee, bu proje sonunda Büyük Memre Havza Atlası çıktı. Bu Büyük Memre Havza Atlası milyonlarca yıldır akan bir nehrin dününü ve bugününü anlatıyor aslında. Hmm. Havza ölçümü, ölçeğinde yapılan kapsamlı su kalitesi, belirleme belirli çalışma, belirleme çalışmalarından birini gerçekleştirdi. Tabii bunların hepsi e, bilim insanlarıyla birlikte ve dört şehir toplum örgütünün işbirliğiyle gerçekleştirildi. Havza boyunca 42 noktadan örnek sular alındı. Suyun fiziki, kimyasal ve biyolojik parametrelerini değerlendirildi. E, artı aynı zamanda son 50 yılda Büyük Menderes Hazreti'nde yaşayan sosyoekonomik değişim, Aydın deniz Uşak ve Muğla'da gerçekleştiren aile görüşmeleri sonucunda ortaya çıkarıldı. E, tüm bu analize bulgular, coğrafi bilgi sistemleri kullanarak haritalandırıldı. Bu Büyük Menderes Hazreti'nin küresel, ulusal, e, bölgesel ve yerel ölçekte faaliyet gösteren Farklı alanlar uzmanlaşmış 4 sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa hazırladığı bir e, havza attasıdır. İşte ekolojik, toplumsal ve ekonomik hayatın kaderini bir başka insan e, insanıyla doğanın kaderinin geçmişten bugüne ortaklığına tanık olundu. Bu Büyük Menderes Havza Attası'ndan artık e, yaklaşık e, 150 sayfalık bir havza attası bu. Tüm herkesin faydalanması gerektiğini ve diğer havzalarda ...örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu... E, ...Atlas'a şimdi hani bizi dinleyen... ...nerede bilgi vermek için nasıl ulaşabilir... E, ...bunu merak eden, incelemek isteyen... ...insanlar? E, şöyle yani... ...zaten biz bunların hepsini... E, ...bu konuda yapan tüm üniversitelere... E, ...bilim insanlarına... ...artı yöredeki çiftçilere... E, ...sanayi kuruluşlarına... ...ondan sonra ilgili bakanlıkların... ...hepsine gönderdik. E, bu şu anda... E, Doğal Ate Koruma Vakfı'nın sitesinde de oradan da indirelimler. Peki ilgili bakanlıklara, ilgili kurum kuruluşlara gönderdik e, dediniz. Bir geri dönüş aldınız mı? Ya da bu Havza Atlası'na, Atlası'nın çıktılarına yaşayan Ege, yaşayan Nehirler Projesi'nin e, ortaya koyduğu gerçeklere dayanarak orada bir, bir dönüşüm, e, bu mevcut durumu, e, gidişatı değiştirmeye çalışan e, bir takım faaliyetler, girişimler var mı? Tabii tabii var yani şu son yıllarda artık e, şeyde e, ilgili bakanlıklar da bu konuya bayağı eğilmeye başladı. E, özellikle havza yönetim planı üzerinde çalışmalar yoğunlaştı. İşte bu toplantılara biz de katılıyoruz. E, yani bu konuya mutlaka herkesin ilgili kurumların ondan sonra gibi toplum örgütlerinin e, herkesin e, birleşerek işbirliği yaparak bir şeyler yapması lazım. Yoksa nehirde diye bir şey kalmayacak Havza diye bir şey kalmayacak tabii nehir de, de, de, Siz de söylediniz zaten Çünkü Geçtiği yerde yani nehiri kirlettiğimiz zaman Geçtiği yerde bütün havzanın Aslında e, kirlenmesi demek oluyor Orada hem tabii, e, doğal yaşam insanlar oradaki Yaşayan insanlar da bundan doğrudan etkileniyor Ve sağlıklarını e, kaybetme noktasına Geliyorlar Aynı zamanda türleri de kaybediyoruz hani Bundan 25-30 yıl önce e, Yaklaşık 1.5 metre büyüklüğündeki yayın balıkları tamamıyla yok oldu. Bitti. Yani eski yıllarda Bafa Gölü'nde örneğin tırlarla e, İtalya'ya, e, Almanya'ya yılan balıkları gönderildi. İracat yapılırdı. Şimdi artık e, iç piyasaya satabilecek yılan balığı çıkmıyor. Bunlar hep kirlilikten dolayı. Hı hı. E, e, aynı zamanda Büyük Menderes Deltası Milli Parkı e, bu alan e, uluslararası sözleşmelerle de koruma altında değil mi? Hani sadece kendi tabii, tabii, mevzuatımıza e, değil mi? Aynı şekilde sizin de dediğiniz gibi birçok zaten Ramsar özellikleri kaşıyan bir yer. Hem Büyük Menderes Deltası, Milli Parkı hem de BAPA Gölü. Aslında bu konularda mutlaka ağırlık verilmeli. Evet. Birçok endemik türler de yani endemik dediğimiz zaman sadece o bölgede yaşayan türlere ev sahipliği yapan alanlar geri dönüşü olmayacak bir şekilde yanlış uygulamalarımız yüzünden. Yok, e, onu tabii zaten mesela e, bu çok önemli kuş alanları buraları. Hem Bafa Gülü hem Büyük Menderes deltası, Milli parkında olduğu delta çok önemli kuşları barındırıyor 256 çeşit kuş yaşıyor. Bunlardan en önemlisi nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikanlar. Bunlar tüm dünyada 5.000-5.500 civarında kaldığı tahmin ediliyor. E, dünyadaki en büyük 3. koronayı Türkiye'de biliyorsunuz. Bunların en önemli bir ayağı da Büyük Menderes Tertası'nda üreme yapıyor. Biz burayla ilgili bir tepeli pelikanları koruyoruz diye bir proje yaptık. Türkiye'nin Canı İde Kampanyası programına başvurduk ve oradan bir proje kazandık. Yaklaşık 15 ay sürdü bu proje. İşte tepeli pelikanların Büyük Menderes Tertası Karina gölü vardır. Onun içerisinde üreme adacıkları vardı. İşte bu adacıklar depremler ve suyun yükselmesiyle birlikte... Sular altında kaldı ve ürem alanları tamamıyla yok oldu bu kuşların. Daha sonra bu kuşlar kıyı kordonuna, deniz kıyısına yaptılar e, yuvalarını. Ancak orada yaptığımız izleme çalışmalarında e, birçok yırtıcı izleri fark ettik. Çakalla, köpek gibi. E, daha sonra işte bu proje kapsamında e, deniz içerisine yapay platformlar gerçekleştirdik. Hı hı. Daha sonra onların e, tekrar gelip e, o platformlarda yuva yaptıklarını. E, kayıt altına aldık e, Bunu bir sembolik olarak yapmıştık e, Daha sonra e, Bu şeyleri e, Sponsorlar bularak Bunu daha da çoğaltmayı düşünüyoruz Ve Bütün kordon kıyı kordonundaki Tepeli şeye Çekmeyi düşünüyoruz Deniz içerisine çekmeyi düşünüyoruz Çünkü bunlar çok önemli Korunması mutlaka gereken e, Kuş türlerinden bir tanesi Peki Bahattin Bey, bu koruma faaliyetleriyle beraber önleyici bir takım e, kirlilikten bahsettik. İşte Menderes e, Havzası boyunca tarım alanlarının yarattığı e, evet. işte tarım ilaçlarından dolayı kirlilik, sanayiden dolayı kirlilik. Bunlarla ilgili e, sizin yaptığınız e, projeler, uygulamalar sonunda e, bölgede ekotarıma geçiş e, vesaire ya da, da ekolojik tarım uygulamalarına geçiş gibi... E, girişimler var mı? Böyle bir süreç var mı? Ya da ol, olur mu? Olacak mıdır? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, aslında olmalı. Ee, olmak zorunda. Ee, çünkü artık e, belirli bölgelerde mutlaka damla sulamaya geçilmeli. Çünkü sulusu da çok önemli. su farfı da çok önemli. Artı biz bir proje daha gerçekleştirdik. Bu tarımda kullanılan zira ilaçların e, hazırlanması e, tarılarda ya da e, köylerde Falan yapılıyordu Biz, Ve bütün bu ziraya Atıkların hepsi şeye atılıyordu Doğaya atılıyor, sulak alanlara atıyor Bu da tabi ekolojik dengeye çok büyük zararlar veriyordu Biz e, e, 4 e, Önemli nokta test ettik Pilot bölgeler test ettik Bu pilot bölgelerde bu proje Kapsamında ilaç hazırlama Üniteleri yaptık Bu bütün artık bu çiftçiler O bölgelerde olan çiftçiler bütün e, traktörlere gelerek orada ilaçlarını hazırlıyorlar ve hemen o ilaç hazırlamanın üzerinde yanındaki e, hazırladığımız ilaç kutularının atılma merkezlerine, kutularını atılıyor. Bunlar da geri dönüşüme gönderiliyor. Tabi bunlar sembolik şeyler. Bunlar bütün havzada gerçekleştirilirse ancak e, bütünsel bir yaklaşımla olumlu sonuçlar alabiliriz. Biz bunu sembolik olarak, örnek olarak mesaj vermek ve duyarlılığı geliştirmek, farkındalık yaratmak amacını yaptık. Peki Bahattin Bey, programın sonuna yaklaştık. Son 4 dakikanın içerisindeyiz. Eğer hani başka bir çalışmanızda hızlıca bahsetmek mi istersiniz? Ya da genelde son söylemek istedikleriniz? Ben bizim hemen şunu diyeyim. Hı. Büyük Menderes çok önemli. Büyük Menderes'in çok önemli olduğunu hemen Büyük Menderes'in yanı başında olan Latmos, antik adı Latmos olan beş parmak dağları var. Hı hı. Bu beş parmak dağında 8000 yıllık, günümüzden 8000 yıl önce orada yaşayan insanların mağara duvarlarında çizdikleri resimler var ve burada leandır motifini çizmişler, yani menderez çizmişler, yani 8000 yıl önce. Hı hı. Ee, i̇şte burası çok hı hı. önemli, önem veriyor. yuz. Bafa Gölü'nün diye burası. Yan tarafında da menderez geçiyor. Ee, i̇şte buraya doğa, buradaki doğal ve kültürel zenginlikler nedeniyle. E, Buranın Bafa Gölü Tabiat Parkı biliyorsunuz. Hı hı. Bafa Gölü e, Tabiat Parkı'nın beş parmaklarıyla birleştirerek ikisinin milli park yapılmasına dair Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bir talepte bulunduk. Hı, Onlar da sıcak baktılar işte o çalışmalar halen sürüyor. Hı hı. Daha büyük bir tehditler var burada Madencilik sektörü de çok yaygın. Ama kültürel anlamda çok aynı zamanda doğal anlamda çok zengin bir yer. Yani 8000 yıllık kaya resimleri, 3000 yıllık antik yollar, birçok manastırlar, savunma yapıları, kaleler artı Türkiye'de doğal yayılış gösteren fıstık en çok yoğun olduğu bölge, yaban hayatı Anadolu Parkı'nın en son yaşadığı noktalardan bir tanesi. O kadar zengin bir alan ki, işte bunun mutlaka milli park yapılması lazım. Siz e, talepte bulundunuz. Daha ama e, bakanlıktan şey bekliyorsunuz değil mi? Şu an hangi aşamada? Yani şu anda Orman ve Su İşleri Bakanlığı sıcak bakıyor. Fakat hı hı. diğer bakanlıkların görüşleri de alınması lazım tabii. Fakat buna Enerji Bakanlığı'nın pek sıcak bakacağını sanmıyoruz. Çünkü madensel faaliyetler de var orada. Evet hı hı. yeraltı zenginlikler çok önemli ama o madenleri çıkarttığında sonra o Beş Parmak Dalları diye bir şey kalmayacak. Orada tamamen çöl olacağız. Ama sürdürebilir bir şekilde Türkiye'nin buradan çok şeyler kazanacaktır. Özellikle biraz da ekoturizmi açılırsa sonrası e, yani yıllardır e, e, ileriye dönüp e, bakılırsa inanılmaz turizmden e, para kazanılacaktır. Aynı zamanda o güzelim, doğa ve kültür korunmuş olacaktır. Özellikle oradaki yöre insanları için çok önemli bu. Yöre insanların hem sosyal hem ekonomik alanda gelişmelerine de yol açacaktır. Evet, e, dolayısıyla belki madencilik faaliyetinden elde edecek kazancın mis kat ve kat fazlası tabii, tabii, kat, ve kat çok fazlası. daha uzun bir süre boyunca dediğiniz faaliyetlerle bir milli gelir olarak bize geri dönecek. Aslında tabii, ülke ile... turizmi için de çok önemli. Hı. Peki Bahattin Bey, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü ile birlikteydik. Büyük Menderes Deltası ve bu Bölge'nin önemini, tehditleri konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız Biz için teşekkür ederiz. programımıza sağ çok sağ olun. Ee, diliyoruz Orman ve Su İşleri Bakanlığı e, Eko Dost'un bu talebine olumlu bir karşılık verer, verir ve o bölgede koruması adına bir somut adım atılmış olur. Evet ayrıca gene İzmir'de Kuşadası'nda yaşayan e, bizi dinleyenler varsa Eko Dost'un bu faaliyetlerine destek olmak için belki gönüllü destek verip çünkü anladığımız kadarıyla hem sahada çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar hı hı. hem de bakanlık evet. düzeyinde savunuculuk çalışmaları yürütüyorlar oldukça fazla desteğe ihtiyaçları olduğu belli web sitelerinden kendilerine ulaşabilirler ecodost.org bu haftada programımızın Yeşil Dalga programının sonuna geldik haftaya görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın Yeşil Dalga